Eûzu billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi Nahmeduh ve nesta'iluhu ve nestağfiruhu Ve neûzu billahi Min şurur enfüsina ve nisiyyata Amalina Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil Felahadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallah Vahduhu la şerikele Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Emme abad Fi inna istiqal hadisi kitab ve hayral al-hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ve şer al-umur mütesatı ha ve kül mütesatim bid'a ve kül bid'aatin zallale ve kül zallatim fil Tefsir dersimizde Enam Suresinin 118. ayetinde kalmıştık. Allah ze ve Celle mehalin şöyle buyuruyor. Onun ayetlerine iman edenler iseniz üzerlerine Allah'ın adı anılanları yiyin. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip öldürdüklerimizden kendimiz yiyoruz da Allah'ın öldürdüğü yani kesme dışında bir yolla ölen hayvanları yemiyoruz deyince Allah Teala En'am 118 ila 120. ayetlerini indirdi demiştir. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Taberi, İbn Hibatim sahip bir isnatla rivayet ediyorlar. Yani öldürdüklerimizden, kendi boğazladıklarımızdan yiyoruz ama Allah'ın öldürdüklerinden, yani eceliyle ölen, yani kesme dışında ölen hayvanlardan niye yemiyoruz diye şeytan onlara tevkinde bulunmuştu. Onlar da bu sözlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyince Allah Azze ve Celle bu ayetleri indiriyor. 119. ayet Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz. Halbuki o şüphesiz onlara zaruret sebebiyle ihtiyaç duymanız müstesna haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştır. Buna rağmen pek çoğu arzularına uyarak bilgisizce saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları hakkıyla bilir. Katade dedi ki yenilmesi haram olan şeyler açıklanmıştır. Zaruret sebebiyle yenebilecek şeyler ise leş, kan ve domuz etidir. Yani Kişi mecbur kaldığı zaman bunları yani haram kılınan bu leş, kan ve domuz eti bunları zarvet halinde kişi yiyebilir, ölmeyecek kadar yiyebilir. Bu Maide suresinde de belirtiliyordu buradaki zarvet hali. Allah bu zarvet sebebiyle ihtiyaç duymanız müstesna haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Yani Eşya da olan onun mübah olmasıdır. Yiyeceklerde asıl olan onun mübah olmasıdır. Ta ki onun haram kılındığına dair Allah'tan ve Rasulü'nden bir delil olmadıkça Allah size işte ayrı ayrı bu haram kıldıklarını açıklamıştır. Yani bu haram kıldıklarının dışında kalanlar size helaldir manasındadır. E, muhakkak Allah Rabbin haddi aşanlar kıyabilir. İşte bundan ötesini haram kılanlar da haddi aşanlardır. 120. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Muhakkak günah kazananlar yüklendikleri sebebiyle cezalandırılacaklardır. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki, Günahın açığı anne ve kızlarla evlenmek, gizlisi ise zinadır. Yani burada açık günah, yani herkesin net bir şekilde bildiği kişinin mahremleriyle evlenmesi, nikahlaması veya ilişkiye girmesi, Gizlisi ise Zeynadır 121. Ayet Üzerine Allah'ın adı anılmayanları yemeyin. Çünkü bu elbette fısktır. Muhakkak ki şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar. Dostlarına vahyederler. Onlara itaat ederseniz muhakkak siz de müşriklerden olursunuz. i̇bn Abbas Abbas radıyallama dedi ki Şeytanlar müşriklerden olan dostlarına sizinle tartışmalar için vahyederler ve Allah'ın öldürdüğünü haram sayıyorsunuz. Kendi öldürdüklerinizi mi yiyorsunuz derler. Halbuki sizin öldürdüğünüz hayvanlar kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmıştır. Kendiliğinden ölen hayvanların üzerine ise Allah'ın adı zikredilmemiştir. Evet, bunu İbn-i Bihatim, İbn-i Hakim ve Beyha, Kâhsem bir isnatlar rivayet ediyorlar. Yani burada e, bu boğazlanan hayvanların helal kılmasının sebebi iki şeye bağlıdır zaten. Birisi e, kanın aktılmaz, kirli kanın aktılması diğeri Allah'ın adının anılması. Kendilerinden ölen hayvanlar ise yani Allah'ın öldürdüğü, leş hükmünde olan hayvanlar ise veya meşru boğaz zaman gözetilmediği hayvanlar ise üzerine Allah'ın adının anılmadığı ve kirli kanın aktılmadığı hayvanlardır. i̇bn Abbas radiyallahu amca diyor ki eğer yasaklandığınız konularda onlara itaat edecek olursanız elbette sizlerde de müşrikler olursunuz. Yani şirk ehline ee, siz şirk hususunda itaat ederseniz onlar sizi müşrik yaparlar. Yine şöyle demişti İbn-i Abbas Hayvanı keserken Allah'ın adını zikretmeyi unutan kestiğini Allah'ın adını zikrederek yesin. Yani herhangi bir Müslüman eğer bir hayvanı boğazlarken Allah'ın adını zikretmeyi unutmuşsa eğer onu yerken Allah'ın adını zikrederek yesin. Meşru kesimi gözettiği takdirde onu şeytana bırakmasın. Zira Allah'ın adı her Müslümanın kalbindedir. Yani da asıl olan kestiği hayvanı Allah adına kesmesidir. Önceki ayetlerle bu ayetlerin bağlantısını kuracak olursak Allah Azze ve Celle Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kılmıştır. Yani işte kabirlere kesilen veya tağutlar adına kesilen Allah Allah rızası dışında başka gayelerle kesilen hayvanlar haram kılınan hayvanlardır. Yani eti helal olan bir hayvan bile olsa koyun gibi, sığır gibi, deve gibi bunlar şayet Allah'tan gayrı kastedilerek kesilirse mesela bir belediye başkanı veya bir büyük geliyor onlar için bir kurban kesiliyor. Veya diğer bir rivayette geldiği üzere hadiste Allah Resulü aleyhisselatürsem cahiliye döneminde sıkça yapılan övünme için kesilen kurbanları yasakladı diye geliyor bir rivayette. İnsanlar övünme olsun diye, işte cömertlikleri bilinsin, övünme olsun diye Allah'ın rızasını gözetmeksizin başka gayelerle hayvanlar keserlermiş. Allah Resulü bunu da yasaklamıştır. Yine İbn-i Abbas radiyallarından gelen rivayette üzerine Allah'ın adı anılmayanlar yemeğin ayeti nesh edildi ve kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal kılındı. Ayetiyle istisna yapıldı. Kitap ehli de, yani Yahudi ve İriştihanlar da Allah'a iman eden kimseler olduklarından, onlarla da asıl olan kestikleri hayvanlarda bu iki şartı, zikrettiğimiz iki şartı gözetmeleridir. Yani onlar... <gülüyor> Kirli kanı aktarak, yani şah damarını keserek, hayvan boğazlama hususundaki o kan riayet ederek ve Allah'tan başkasına kesme gibi bir durum söz konusu olmadan bunu yaparlar. Ama sen biliyorsan, ister Müslümanlardan, ister Hristiyanlardan veya Yahudilerden, şayet Allah'tan başkasına kestiğine şahit olmuşsan bunu yemen caiz olmaz. Şabiye, eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz müşrik olursunuz. Ayeti soruldu ve... Hariciler burada kastedilenlerin yöneticiler olduğunu söylüyorlar denildi. Şabi dedi ki yalan söylüyorlar. Bu ayet müşrikler hakkında inmiştir. Müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabıyla tartışıp Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz ama kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz dediler. Bunun üzerine Allah Teala Enam Suresi 121. ayetini indirerek Müslümanların müşriklere uyarak ölen hayvanı yemeleri durumunda müşrik olacaklarını bildirdi. Yani burada kişiyi müşrik yapan şey ölü hayvanların etini helal saymalarıdır. Yani müşrikler çünkü bunu işte e, kesilmiş hayvanları biz öldürüyoruz, ama eceliyle ölen hayvanları veya kesilim dışında ölen hayvanları Allah öldürüyor. Onu neden yemeyelim diyerek Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılıyorlar. Eğer onlara itaat ederseniz, yani bu helal saymada itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. Bu manadadır diyor. Ebu İsa dedi ki birisi İbn Ömer radıyallah'a Muhtar es-Sakafi kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor dedi. İbn Ömer radıyallah'a dedi ki doğru söylemiş. Allah Teala şöyle buyuruyor. Şeytanlar dostlarına vahiy ederler. En'am suresi 121. ayet. Bu Muhtar es-Sakafi Kerbela vakasından sonra Hüseyin radıyallahu ve onunla beraber öldürülenlerin kanını talep etmek maksadıyla Kufelilere karşı savaş açmış birisiydi. Epey de kan döken birisiydi. Sonradan bu Mehdi olduğunu, peygamber olduğunu iddia etmeye başladı. Yani kendisine vahiy geldiğini iddia etmeye başladı. İşte bunu söylüyorlar İbn-i Ömer Doğru söylüyor diyor. Yani şeytan dostlarına vahiy eder. Ona vahiy geliyor ama Allah'tan değil o şeytandan demiştir. 122. ayet Ölüyken kendisini dirilttiğimiz... Ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimse karanlıklarda kalıp çıkış yolu bulamayan kimse gibi midir? İşte kafirlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmektedir. i̇bn Abbas Abbas radyolarıma dedi ki ölüyken diriltmekten kastedilen edilen kafir iken hidayete erdirmektir. Nurdan kasıt Kur'an'dır. Karanlıktan kastedilen edilen ise küfür ve sapıklıktır. Katade de şöyle dedi Diriltilenden kasıt Kendisinde Allah'tan bir delil olan mümindir. Mümin bu delille amel eder, ona uygun hareket eder ve ona tutunur. Bu delil Allah'ın kitabıdır. Kafir ise sapıklığın karanlığında şaşkın bir şekilde kalıp oradan çıkacak bir yol bulamaz. 123. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da farkına varmazlar. Her beldede, her karge, her ülke, her yerleşim biriminde ileri gelenlerini, Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor, ileri gelenlerini hileler yapsınlar, düzenler kursunlar diye en günahkarları kıldık diyor. Halbuki onların hileleri ancak kendilerinin aleyhinedir, kendi zararlarındadır. İbn Abbas radilema diyor ki her ülkenin şerillerine hakimiyet güç ve kuvvet verdik de isyan ettiler. Bunu yaptıklarında ise onları azab ile helak ettik demektir bu ayetin manası diyor. Bu aynı İsra Suresi 16. ayeti gibidir. Yani Allah azze ve celle bir beldeyi helak etmek istediği zaman oranın varlıklarına imkan verir ve onlar orada isyan, fısk, fücur işlerler. Allah isyanı ishar ederler. Bu isyanı ishar etmeleri sebebiyle de e, insanlar işte bu çoğunluğa uyar. Yani e, bunlara karşı uyarıcı olmaz. Yani kötülükten yasaklama, iyiliği emretme gibi durum ortadan kalkar ve kendilerinin aleyhine hüccet tamamıyla kayın olmuş olur. Böylece Allah Azze ve Celle bu e, Haşa zulmedici olarak değil. insanların kendi yaptıkları sebebiyle onları helak eder. 124. Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın rasullerine verilenin benzeri bize de verilinceye kadar biz asla iman etmeyiz dediler. Yani bir mucize geldiği zaman. Burada ayetle e, mucize ve her türlü delil e, kastediliyor. O rasullere Peygamberlere verilen aynı şey bize de verilmekçe biz asla iman etmeyiz derler. Bu aynı bizdeki halk arasında bu tür sözler vardır. İşte e, peygamberlerin örnek alınacak tavırları, kıssaları insanlara aktarılıp vaaz-ı nasihat edildiğinde e, biz peygamber miyiz? Onlar peygamber diyerek kendilerini o e, mesuliyetten atmak isterler. Buna benzer bir Kınama var işte. Yani buna benzer tavırlara bir kınama var bu ayette. O rasullere verilen, bize de verilmedikçe biz iman etmeyiz. Yani bu dinin gerekleriyle biz amel etmeyiz. Nasıl amel edelim ki? Ee, gibi bir bahane öne sürerler. Allah Risaletini kime vereceğini daha iyi bilir. Günahkarlara hileleri sebebiyle Allah tarafından bir alçaklık ve şiddetli bir azap erişecektir. Vasile bin Eska radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakka ki Allah İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından Kinane'yi seçti. Kinane'den Kureyşi seçti. Kureş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki Allah kulların kalplerine baktı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak onu kendisi için seçti ve nebi olarak gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden sonra kulların kalplerine baktı ve onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu. Onları dini üzere çarpışan peygamberinin vezirleri yaptı. Müslümanların güzel gördükleri şey Allah katında da güzeldir. Kötü gördükleri ise Allah katında da kötüdür. Bunu Hasan Bilistan'da Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Evet, yani burada El Müslimun diye el flamlı bir ibareyle söylüyor bunu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının güzel gördükleri şey Allah katında da güzeldir. Onların kötü gördükleri şey Allah katında da kötüdür. çünkü bu sahabeler Allah azze ve celle'nin Resulü için seçtiği arkadaşlarıdır. Yani sahabeler de esasında seçilmiş kimselerdir. İbn Ömer radıyallanmadan Nebi Aleyhissat ve şöyle buyurdu. Hainlik yapan herkes için kıyamet gününde hıyanetinin sancağı dikilecektir. Evet. Bu e, rivayeti burada aktarmamızın sebebi günahkarlara hileleri sebebiyle Allah tarafından bir alçaklık ve şiddetle azap erişecektir buyuruluyor. Yani e, hileleri, yani hainlikleri. Bu hainlik Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı yapılan hainlik. Bu Hadiste geçen tehdide de e, bu şekilde Allah'ın dinine karşı heyanet edenler öncelikli olarak dahil olurlar. 125. ayet Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun sinesini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun sinesini göğe çıkıyormuşçasına daraltır. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle riz çökertir. Bu riz kelimesini pislik diye e, tercüme ederler. Birazdan tefsiri gelecek inşallah. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a dedi ki, Allah kimi saptırmak isterse, onun kalbini İslam'a karşı daraltır, sıkıntıya sokar. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanları iman etmeye ve hidayet üzere kendisine tabi olmaya teşvik ediyordu. Allah Teala da daha önceden takdir edilmiş dışında kimsenin iman etmeyeceğini bu ayetinde haber veriyor. Yani Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır. Hidayet etmek istediği kimsenin işte gönlünü İslam'a karşı genişletir, açar. Ama hidayet etmek istemediği kimsenin ise gönlüne bir darlık verir. İslam'a karşı o bir hoşnutsuzluk hisseder, daraltır onun gönlünü. Yine bu ayet bir mucize olarak yani peygamberlik delillerinden olarak zikredilmektedir. Sebebi şu bu Saptırmak istediği kimseyi sinesini göğe çıkıyormuşcasına daraltır ifadesinden dolayı. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde e, insanların göğe çıkma gibi bir durumu yoktu. Yani yükseklere çıkma gibi bir durumu yoktu, uçma gibi bir durumu yoktu. E, yukarılara çıktıkça basıncın, hava basıncının azalması, bundan dolayı darlık hissedilmesi Allah Azze ve Celle bunu misal veriyor o dönemlerde teşhis edilemeyecek bir şeydi. Bu ancak modern bilimin son asırlarda teşhis edebildiği bir şey diyerek bu ayette işte nübüvvet delillerinden bir tanesi olarak zikredilmekte. Yani modern bilim bunu ancak senelerce sonra, yani şu ayetin nüzulünden senelerce sonra ancak tespit edebilmiştir. Allah Azze ve Celle 1400 sene önceden haber veriyor ki insan göğe çıktıkça sinesinde bir daralma olur. İşte kafir olacak, hidayetten uzaklaştırılacak kimsenin göğsünü İslam'a karşı böyle daraltır diye bu şekilde misal veriyor Allah Azze ve Celle. Katade dedi ki, sinesinin daraltılması şüphe içinde olmaktır. Yani demek ki Allah saptırmak istediği kimseyi hakkın delillerine karşı şüphe içerisinde bırakır. Hak hususunda hep şüphe içerisindedir o, tereddütte kalır. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, er -Rijs kelimesiyle kastedilen şeytandır. Ne diyor ayette? Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle rics çökertir. Yani şeytanı ona çökertir demektir diyor İbn Abbas radıyallahu anhu. Mücahid rahimullah da rics kelimesi hayırsız demektir demiştir. Yani biz buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen rics kelimeleri manevi pisliktir. Yani necasetten farklı bir şey. Manevi pislik. Aynı şekilde riks, riks kelimesi de geçiyor. E, riks, riks, işte necis, necaset bunlar hep e, Türkçe'ye pislik diye tercüme edilen kelimelerdir. Fakat bunlar e, bazı manevi pislik, bazısı maddi pislik olarak birbirinden ayrılıyor. 126. ayet, işte bu da Rabbinin dost doğru yoludur. Muhakkak biz iyice düşünen bir topluluk için ayetleri genişçe açıkladık. Evet, ayetleri tezekkür ederek, düşünerek okuyanlar için Allah'ın ayetleri açıktır. Yani Kur'an okumanın edeplerinden birisi de bunu tedebbür ederek, düşünerek okumaktır. Yani hızlıca okuyup geçmek değil. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bunları tezekkür ederek, düşünerek okumak esastır. Bu sebeple hızlıca okuma, kısa zamanda hatim yapma, sahabe tarafından hoş görülmemiş Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette 3 günden azında hatim yapan bir kimse Kur'an'ı anlamamış demektir buyuruyor. Sahabelerden de bu nakil geliyor. Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları sebebiyle o kendilerinin velisidir. Katade dedi ki bir önceki ayette geçen Fassalna beyan ettik açıkladık demektir. Selamet yurdu ise cennettir. 128. ayet, o gün onların hepsini bir araya toplayacak. Ecin topluluğu, insanlardan birçoğunu kendinize uydurdunuz. Onların dostları olan insanlar şöyle diyecek, Rabbimiz kimimiz kimimizden faydalandı ve bizim için belirlediğin süreye ulaştık. Buyuracak ki, Allah'ın dilediği müstesna sizin barınağınız, içinde ebedi kalacağınız ateştir. Muhakkak ki Rabbin hakimdir, alimdir i̇bn Abbas radıyallahu radiyalanma ayete şöyle mana vermiştir. Ey cin topluluğu, insanlardan birçoğunu saptırdınız demektir. Bu ayet, hiç kimsenin kullar hakkında cennetlik veya cehennemlik olmaları konusunda hüküm veremeyeceğini göstermektedir. Hasan el-Basri de şöyle der. Kıyamet günü Rabbiniz cehennemlikleri çok bulacaktır. Onların birbirlerinden faydalanması, cinlerin emretmesi, insanların da bu emri yerine getirmesidir. Evet, burada e, yani Hasan-ı Basri'nin sözünü destekleyen husus, Ey cinler topluluğu, insanlardan birçoğunu kendinize uydurdunuz. Yani bayağı e, büyük bir çoğunluğu bu cinler kendilerine uydurmuşlar. Yani Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Demek ki in, e, cinlerin, yani şeytanların insanlar üzerinde önemli bir etkisi var. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanları ve cinleri bir araya topladığı zaman cinlere böyle diyecek. Yani insanların birçoğunu kendinize uydurdunuz. İnsan bunun farkında olmayabilir. Yani vesveseler ile veya e, cinlerin insanlara musallat olmaları sebebiyle. Bazılarına da e, vesvese verir. Onların verdiği vesveseler bu insanların dillerinde tezahür eder, ortaya çıkar ve ortaya çıkan bu sözlerle cinlerin adeta askeri haline gelmiş bu insanlar başkalarını saptırır. Yani dolaylı olarak diğerlerini de saptırmış olur. Allah korusun. 129. Biz kazanma olduk, kazanmakta oldukları sebebiyle zalimlerin kimini kimine işte böylece veli kılarız. Evet. Yani kendi elde ettikleri, kendi kazandıkları, kendi işledikleri sebebiyle Zalimlerin bir kısmını bir kısmı üzerine veli, yönetici kılarız diyor Allah Azze ve Celle. Katade diyor ki, Allah insanları amelleriyle birbirine dost yapar. Mümin nerede ve nasıl olursa olsun müminin dostudur. Kafir de nerede ve nasıl olursa olsun kafirin dostudur. Allah'a iman sadece temenni ve süslü sözlerle olmaz. Vallahi Allah'a itaat etsen ve Allah'a itaat edenlerden kimseyi tanımasan, bunun sana zararı olmaz Allah'a isyan etsen ve Allah'a itaat edenlerle dost olsan, bunun da sana bir faydası olmaz. Mansur bin el-Esved dedi ki, El-Ameşe bu ayetin manası hakkında sahabenin ne dediğini sordum. Dedi ki, insanlar bozulduğu zaman başlarına en kötüleri gelir derlerdi. Yani sahabeler bu ayetten bu manayı anlardı. Yani eğer insanların başlarında idarecileri olarak, ileri gelenleri olarak, en kötüleri varsa bunun sebebi o insanların bozulmuş olmasıdır. Zaten ayette bunu ifade ediyoruz. Zalimlerin bir kısmını bir kısmı üzerine veli kılarız. Ömer bin El-Hattab radıyallahu şöyle dedi. Bana ulaştığına göre Musa aleyhisselam veya İsa aleyhisselam Ey Rabbim kullarından razı olduğunun alameti nedir diye sorunca Allah onlara yağmuru ekimlerin ekildiği zaman indirme hasat vakti yağdırmamam İdarelerini ağırbaşlı olanlarına vermem ve ganimetlerini müsamahakarlarının elinde bulundurmamdır buyurdu. Yani bu rahmet alamet. Ey Rabbim onlara öfkelendiğinin alameti nedir diye sorunca ise Allah, Onlara yağmuru ekinlerin hasat zamanında indirmem, ektikleri zaman yağdırmamam, yani o faydasını görecekleri zamanda değil de zarar görecekleri bir zamanda yadırmam. İdarelerini sefihlerine, düşük alçaklarına vermem ve ganimetlerini cimrilerinin elinde bulundurmamdır. Buyurdu. Yani zenginleri de cimri kılması o topluluğa Allah'ın azap etmesinin bir alameti. 130. ayet Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyan ve sizi bugününüzün gelip çatacağı ile uyaran rasullerimiz gelmedi mi? Onlar, biz nefislerimize karşı şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair nefislerine karşı şahitlik ettiler. Kendi kendilerine karşı şahitlik ettiler. Mücahit dedi ki, cinlerden rasul yoktur. İnsanlar için rasuller, cinler için ise uyarıcılar, yani nezirler vardır.'' Kur'an'ın okunması bitince her biri birer uyarıcı olarak milletlerine döndüler. Ahkaf Suresi 30. ayeti de buna işaret etmektedir diyor. Yani bu ayette ey insanlar ve cinler topluluğu size ayetlerimi okuyan ve işte kıyamet gününden uyaran rasullerimiz elçilerimiz gelmedi mi hitabıyla kastırlar insanlara gönderilen rasuller ve cinler arasındaki insanlara gelen bu e, risalet tebliğini eriştiren uyarıcılar kasvetli diyor. 131. ayet bu şu sebepledir ki Rabbin halka habersiz iken ülkeler zulümlerinden dolayı helak edici değildir. Bu da işte bir nevi cehaletin maziletliğine delil olan huslardandır. Halk habersizken yani zulüm var onlarda ama onlar bu zulmünden habersizken Allah onları helak edici değil, illaki uyarıcı gönderir de ondan sonra helak eder demektir. Haberi diyor ki, bu ayetin manası hakkında doğru olan şudur, kendilerine Resul gönderilmeden ve Allah ile kulları arasında mazeret bulunduğu sürece şirklerinden dolayı onlar helak edilmezler. Yani bir topluluk şirk ve zulüm içerisinde bulunsa dahi onlar uyarılmadıkça Onlara uyarıcı gelmedikçe helak edilmezler. 132. Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından gafil değildir. Abdurrahman bin Enum dedi ki, cinler üç sınıftır. Bir sınıf için sevap ve ceza söz konusudur. Yani ödül ve cezalandırma söz konusudur. Bir sınıfı havada ve yeryüzünde uçarlar. Bir sınıfı da yılan ve köpek suretine bürünürler. İnsanlar da üç sınıftır. Bir sınıfı allah Teala kıyamet günü arşının gölgesinde gölgelendirir. Bir sınıf hayvan gibi hatta daha aşağılıktır. Bir sınıf ise insan suretinde ama kalpleri şeytan kalbidir. 133. Rabbin ganidir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. Evet, Osman bin Affan Radyolant diyor ki zürriyet asıldır, zürriyet nesildir. 134. Muhakkak size vaat edilen kesinlikle gelecektir. Siz aciz bırakacak değilsiniz. 135. De ki ey kavmim kendi tarafınızda yapacağınızı yapın. Ben de yapacağım. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Muhakkak zalimler kurtuluşa eremezler. i̇bn Abbas radyalanma ayetin anlamı şöyledir demiştir. Ey kavmim, kendi tarafınızda yapacağınızı yapın demektir. Ezzalimûn kavli ise şirkte işlenenlerin kabul edilmeyeceği manasındadır. Yani kişi şirkte olduğu sürece yaptığı iyilikler ona bir fayda sağlamayacaktır. Yani salih ameller işlese bu kimse ama şirk üzere bulunsa bu ona fayda vermeyecektir. 136 Onun yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar da kendilerinin boş iddialarına göre bu Allah'ın bu da ortaklarımızındır dediler. Ortaklarına ait olan Allah'a ulaşmıyor. Allah'a ait olan ise ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar i̇bn Abbas radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Mahsulden ve sularında Allah'a bir pay, şeytana ve putlara bir pay ayırdılar. Allah için ayırdıkları kısmdan şeytana ayırdıkları kısma bir şey düşünce onu şeytana ayırdıkları kısımda bırakırlar. Şeytana ayırdıkları kısımdan Allah için ayırdıkları kısma düşen meyveler ise şeytana ayırdıkları kısma iade ediyorlardı. Allah için ayırdıkları su taşıp şeytanın kısmına akınca suyu bırakırlar. Şeytan için ayırdıkları su, Allah için ayırdıkları kısmına akınca onu tekrar şeytanın kısmına geri çevirirlerdi. Allah için ayırdıkları ekin ve su işte budur. Hayvanlardan şeytan için ayırdıkları pay ise Məhdiyye 13. ayetinde bahsedilenlerdir. Şöyle buyuruluyor: Allah kulağı çentilen, salı verilen, erkek dişi ikizler doğuran on defa yavrulamasından ötürü yük vurulmayan hayvanların adanmasını emretmemiştir. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uydurdular ve çoğu da akletmezler. Mücahit dedi ki, Ekinlerinden Allah için bir pay, putlar için de bir pay ayırırlardı. Rüzgarın Allah için ayrılıklarından savurup putlar için ayırdıkları kısma götürdüğünü olduğu gibi yerinde bırakırlar ve Allah'ın buna ihtiyacı yoktur derlerdi. Putların listesinden Allah için ayırdıkları kısma savrulanlar ise alıp putların listesine geri iade ederlerdi. Allah için ayırdıkları hayvanlar ise Bahira ve Sağım diye adlandırdıkları hayvanlardır. Aleyküm selam. 137 Bunun gibi müşriklerden pek çoğuna çocuklarını öldürmeyi kendi ortakları süslü göstermiştir ki hem onları helak etsinler hem de dinlerini karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde sen onları iftiralarıyla baş başa bırak. İbn-i Abbas radiyalarına şöyle dedi. Ortakları onlara çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. Mücahit de dedi ki, şeytanları onlara açlık korkusuyla çocuklarını diri diri toprağa gömmelerini emretmiştir. İşte nüfus planlaması için yapılan şeylerin bir kısmı da buna dahil. Yani şeytanın insanlara açlık korkusuyla, yiyeceğine ortak olması korkusuyla, Çocuğunu öldürmesi türünde, yani çocuklarını aldırmaları akeza bu şekilde. E, bu şeytanın demek ki açlık korkusuyla insanlara verdiği telkinlerin neticesinde e, uygulana gelen bir adet olmuştu cahiliye toplumunda. 138. ayet, kendi zanlarınca dediler ki, bu hayvanlar ve ekimler dokunulmazdır. Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez. Bazı hayvanlarında sırtları haram kılınmıştır. Öyle hayvanlar da vardır ki, ona iftira etmek suretiyle üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. O, onların iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, ayette geçen hicrun ifadesi, dokunulmaz dedikleri şeyler, vasile gibi Allah için ayırarak haram kıldıkları hayvanlar ve başka şeylerdir. Yani aralarından bazı hayvanları... E, Güya Allah için adak gibi ayırıyorlar ve onlara dokunmuyorlar yani bu dokunulmazdır. Buna yük de vurulmaz, sırtları da haramdır, üzerine de binilmez. Bunlar başıboş bir şekilde gezerlerdi, haram sayıyorlardı yani onları. Mücahit dedi ki Allah için ve Allah'a ortak koştukları şeyler için ayırdıkları hayvanlardır bu ayette kastedilen. Esültli de şöyle demiştir: Onlar bunu bizim istediğimiz kişiler dışında kimselerin yemesi haramdır dediler. Faydalanılması haram kılınan hayvanlar putları için bahire, sahibe ve ham kıldıkları hayvanlardır. Allah'ın adının anılmadığı hayvanlardan kasıtlı ise doğum anında ve keserken Allah'ın adını zikretmedikleri hayvanlardır. 139. Bir de dediler ki, bu hayvanların karınlarında olan sadece erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa onlar da buna ortaktır. O onlara yakıştırmalarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Katade şöyle demiştir. Bahira'nın sütü erkeklere helal, kadınlara haram kabul edilirdi. Ölen hayvan ise hem erkeklere hem de kadınlara helal sayılırdı. Allah onların bu türlü yalan uydurmalarının cezasını verecektir. Yani e, burada bir dizi ayetler, ta 116. ayetten beri e, devam ede gelen bu ayetler, cahiliye müşrik Arapların e, bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram sayarak Allah'tan bir delil olmaksın, kendi başlarına e, şeriat kılmalarından kaynaklı ve Allah onlara bunu süslü gösterdik diye bildiriyor. Yani yaptıkları bu kötülükleri süslü gösterdiler. Güya Allah'a yakınlaşmak için bunu yapıyorlardı. Tıpkı işte e, Balıklı Göl'de Urfa'daki Balıklı Göl'de e, İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederek onun ateşe atılmasına e, nispet ederek böyle de bir kıssa uydurarak bu balıkların oradaki odunlar olduğunu iddia etmeler ve bu balıklara dokunmanın haram olduğu, yiyenin bilmemle belalara vuracağı gibi kısalar, e, kıssalar, mitolojiler üretmeleri gibi cahiliye Araplarında da buna benzer kendi başlarına Allah'tan bir delil olmaksın helal ve haram kılma adeti vardı. 140. ayet çocuklarını bilgisizlik sebebiyle akılsızca öldürenler ve onun rızkını Allah'a iftira ederek haram sayanlar muhakkak husrana uğramışlardır. Elbette ki onlar sapmış ve doğru yolu da bulamamışlardır. i̇bn Abbas radyalanma diyor ki, ''Eğer Arapların cahilliğini bilmek istersen, Enam suresi 130. ayetten 140. ayete kadar oku.'' Yani bu ayete kadar oku demiştir. Katade dedi ki, ''Bu gelenek cahili halkının uyguladığı bir şeydi. Cahiliye döneminde esir alınma ve açlık korkusuyla kız çocuklarını öldürürlerdi.'' Çünkü mesela o kız çocuğu büyüse ne olacak? Yani savaşlarda şayet esir edilirse cariye olacak. Yani bu korkuyla. Birisi açlık korkusu, diğer bir korkuları bu. Bu zevkle kız çocuğunu şey görmüyorlar. O yüzden öldürmeyi uygun görüyorlardı. Yine cahiller şeytanın mallarına olan taakkümüyle kendi mallarından bahire, sahibe, vasile ve ham diye adlandırdıkları hayvanlar ayırıp kendi hayvanlarından ve ekimlerinden bir kısmını haram saydılar. Bu gelenekleri şeytan onlara öğretti ve Allah'a iftira atarak haram saydılar. 141. Ayet Çardaklı ve çardaksız bağları, tadları farklı hurmaları, ekinleri, hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen zeytinleri, narları meydana getiren odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin, hasat günü de hakkını verin, israf etmeyin. Muhakkak ki o israf edenleri sevmez. İbn-i Abbas radyalanma diyor ki çardaklı sözünden kastedilen insanlar için hazırlanan bahçelerdir. Çardaksızlardan kastedilen ise dağlarda ve ovalarda yetişen meyvelerdir. Hasat günü hakkını vermekle kastedilen ölçülük miktarı bilindiği gün farz olan zekatı vermektir. Evet, bu ayeti öşür, yani onda bir ve yarısı, 20'de bir vermesiyle ilgili emir nesh etmiştir diyor yine İbn-i Abbasra'da yalanma. Yani bu ayet demek ki tahsise uğramış bir ayet, nesh'e uğramış bir ayet. Öşür hakkındaki rivayetler e, bunu nesh etmiştir. Yani bu, demek ki ayetin zahirinde bu hasad edilen ürünlerden zekat vermek gerekiyor. Fakat e, öşür hükmü yani eğer kişi kendi emek harcayarak, sulayarak bir şeyde bulunuyorsa 20'de 1 verir çıkan üründe. Kendiliğinden sulanan yani kendi masraf yapmaksızın yetişen bir ürünse bu ürünlerin de onda birini e, zekat olarak verir, üşür verir yani. İbn-i Ömer radyalanma da şöyle demiştir. Bu ayette zekat dışında yanlarına gelen kimselere verdikleri sadaka kastedilmektedir. Yani burada farz olan zekat değil, nafile sadaka. Yani çardaklı çardaksız bağları olan veya işte ayette geçen sınıflardan e, meyveleri, bağları olan kimseler gelen misafirlerine ikram ettiğinde, yani bu sadaka <gülüyor> olarak ikram ediyor, ayette kastedilen budur, diyor. Mücahit dedi ki, hasat yaptığın zaman fakirler yanına gelince onlara da Başaklardan ver. Başa biliyorsunuz. Yani başaklama deriz. Yani bir ürünü kaldırdığın zaman e, tamamını kaldırmazsın da mesela ağaçta elmaları indiriyorsun. Başaklama deriz. E, bir miktarını dalında bırakırsın ki gelene gidene de verelim tazece. E, i̇şte o başaklarından ver. Ekini deste yaptığın zaman fakirler yanına gelince onlara da bu destelerden ver. Öğütüp savurduğun zaman fakirler yanına gelince onlara da ver. Savurup topladığın ve ölçüsünü bildiğin zaman ise ondan zekatını ayır. Hurmalar yetişip fakirler geldiklerinde onlara da henüz ham olan hurmalardan ver. Onu topladığın zaman fakirler yanına gelirse kendilerine topladığın hurmalardan ver. Hurmaları yiyip miktarı belli olduğu zaman ise ondan zekatı ver. Bunu Mücahit'den... Bukhari, Said bin Mansur tefsirinde ve İbn-i Hatim'le taberi rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i Amr radiyalanmadan gelen rivayette şöyle buyurmuştur. İsraf etmeksizin ve böbürlenmeksizin yiyin, sadaka verin ve giyinin. Yani yeme, içme e, ve giyinme olsunda ve sadakada e, israf yasaklanmıştır. 142- Hayvanlardan yük taşıyanı ve döşek yapılanı da yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin, apaçık bir, sizin için apaçık bir düşmandır. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Yük taşıyan hayvanlar deve, at, katır, eşek, yük taşıyan her şeydir. Döşek yapılan ise davarlardır. Allah alem yününden yapağından döşek yapıldığı için böyle deniliyor. Kata de dedi ki Allah'a karşı işlenen masiyetlerin tamamı şeytanın adımlarını takip etmektir. Yani kişi hangi günah işlerse Allah'a isyan olan, Rasul'e isyan olan, onların her biri şeytanın adımlarını izlemek demektir. 143. Sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden de iki. De ki, onların erkeklerini mi dişlerini mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde barındırdıklarını mı haram kıldı? Doğru kimselerseniz bana bir ilim haber verin i̇bn Abbas Radyalama dedi ki 8 çift deve, sığır, koyun ve keçiden oluşmaktadır. Yani e, erkek ve dişi deve, erkek ve dişi sığır, koyun ve keçi de de yine erkeğiyle, dişisiyle bunlardan oluşmaktadır. Mücahit dedi ki 8 çift ile kastedilen allah Teala'nın yasakladığı bahira ve sahibedir. Leys bin Ebi Süleym dedi ki camus yani manda, camus dedikleri manda ve buhti yani uzun boynu deve de bu 8 çiftte dahildir Yani bu kurban olmaya elverişli hayvanlardır bunlar zaten. Sekiz çift ile kastelenir. O yüzden mesela e, at gibi hayvanlar e, kurban hayvanlar arasında sayılmaz. Ama manda e, tek tırnaklı olmasına rağmen e, bu sekiz çift arasındadır. Yine buhti uzun boynlu deve de bu sekiz çifte dahildir diyor Leysbinebisüleyim. Sonra devam ediyor bu 8 çifti saymaya 144'te. Deveden de 2, sığırdan da 2. De ki, onların erkeklerini mi, dişilerini mi, yahut bu ikisinin rahimlerinde bağındırdıklarını mı haram kıldı? Yoksa Allah bunu size tavsiye ettiği zaman şahit miydiniz? Bilgisizce insanlar saptırmak için bir yalanı Allah'a iftira eden kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu da Allah'a iftira olarak... Allah'tan ve Rasulünden bir delil olmaksın. Herhangi bir şeye haram diyen herkes için umume bir tehdittir. İbn Abbas r.a. diyor ki ayetin anlamı şu şekildedir: Bunlar dört çifttir ve bunlardan her birini, hiçbirini haram kılmadım. Rahim, dişi veya erkekten başkasını mı taşır? Öyleyse neden bazılarını haram, bazılarını helal kılıyorsunuz? Cahiliye döneminde müşriklerin haram kıldığı hayvanların hepsi helaldir. Es dedi ki. Müşriklerin hayvanlardan bazılarını haram sayıp Allah bize böyle emretti demeleri sebebiyle allah Teala bilgisizce insanlar saptırmak için bir yalanı Allah'a iftira eden kimseden daha zalim kim olabilir buyurmuştur. Evet, şu bölümü de bir ayet daha işleyelim yani. 145. ayet. De ki, Bana vahyolunanlar arasında Onları yiyecek olan kimseye haram kılınmış bir yiyecek bulamıyorum. Ancak ölü veya aktılmış kan, domuz eti ki o gerçekten de murdardır yahut günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilenler müstesna. Yani burada günah işlenerek Allah'tan başkasına kesilenler ifadesiyle kasıtlı bir şekilde Allah'tan gayrına kesilenler kastediliyor. Her kim de çaresiz hatta aşmamak ve taşkınlık etmemek üzere mecbur kalırsa muhakkak Rabbim gafurdur, rahimdir i̇bn Abbas radıyallahu a dedi ki, cahiliye halkı bazı şeyleri yiyor, bazı şeyleri de pis sayıp yemiyorlardı. Allah, Resulü'nü gönderip kitabını indirerek helalini ve haramını beyan etti. Allah'ın helal kıldığı helal, haram kıldığı da haramdır. Hakkında bir şey söylemedikleri ise affedilmiş şeylerdir. Sonra bu ayeti okudu. Evet, i̇bn Abbas radıyallahu a şöyle rivayet ediyor. Sevde binti Zemân'ın bir oğlağı ölünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elan Resulü, oğlağım öldü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun derisini alsaydın ya buyurdu. Dediler ki ey Allah'ın Resulü ölen bir oğlan derisini mi alacağız? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okudu ve onu yemeyeceksiniz. Sadece ondan faydalanmak için deriyi tabaklayacaksınız buyurdu. Sevde birini gönderip oğlan derisini yüzdürdü ve onu tabaklayıp sutulumu yaparak eski inceye kadar kullandı. Bunu Bukhari, Nesai ve başkaları sahip-i rivayet etmişlerdir. Önemli bir rivayet, düşünülmesi gereken bir rivayet. Tıpkı şey hadisi gibi, hangi deri tabaklanırsa temiz olur. Bu bir leş. Yani eceliyle öldüğü için bu oğlak leş. Leşin derisinden faydalanın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onu yemeyeceksiniz, onun yenmesi haramdır. Faydalanmana bir mani yok. İşte bizde... Ee, Mesela domuz kılından fırça yapılması, hatta boya yaparken bile, boya fırçası olarak bile domuz kılı var diye e, huylanan insanlar oluyordu. Çünkü eskiden beri bu konuda e, işte domuzun her şeyi haramdır diye verilen fetvalar var. Biz e, Kur'an ve sünnet naslarına baktığımız zaman domuzun eti haram kılınmıştır. Et ifadesine yağı da dahildir. Yağı, sinirleri, yani et kısmına bunlar dahildir. Bunların yenmesi haramdır. Fakat derisi, işte kılı, bunun eğer tabaklanmak mümkün oluyorsa, temizlenmesi, tabaklanarak temizlenmesi mümkün oluyorsa, bunların kullanılmasına hiçbir mani söz konusu değil. Allah Azze ve Celle domuz etini bu ve daha önce işte Maide suresine geçen ayetlerde nasıl haram kılıyorsa, aynı ayette üç şeyi beraber haram kılıyor zaten. İşte leş, leş yani ölen hayvanlar, e, aktılmış kan ve domuz, domuz eti. Dolayısıyla burada e, eğer şeriat bunların yenmesine haram kıldı, faydalanmasına bu şekilde müsaade ettiyse, bizim şeriatın müsaade ettiği bu şeyi engellemeye bir hakkımız yok. Yani mesela koyun leş suretinde ölmüşse herhangi bir hayvan, bu tabaklandığı zaman temiz oluyorsa yani Allah Resulü böyle buyuruyor. Hangi deri diyor? <gülüyor> Eyyuma ihabun. Vasf nekre olarak geliyor. Eyyuma ihabun ifa dubika tahura. Hangi deri olursa olsun tabaklandığı zaman temiz olur. Bu artık tabaklanmayla alakalı bir kısma giriyor. Yani bu işten anlayanlar bilir bu işi. Tabaklanma kabul ediyor mu, kabul etmiyor mu? Derinin cinsi nedir? O, onunla ilgili. Eğer tabaklanma kabul ediyorsa bizim onu temiz kabul etmemiz gerekiyor. İbn Abbas radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü azı dişi olan bütün yırtıcı hayvanlarda ve pençesi olan bütün kuşlardan yasakladı. Yani bu ayette sayılanların dışında bakın Hayber günü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Hayber hicretin 7 senesinde meydana geliyor. O zaman yasaklıyor yani. O zamana kadar bunların haramlığı söz konusu değildi. Azı dişi olan bütün yırtıcı hayvanlar, yani canavar dediğimiz hayvanlar, işte kurttur buna benzer hayvanlar, azı dişi olan hepsi. Ve kuşlardan da pençeli olanlar, pençeli olan kuşlar bunların etleri e, haramdır. Albine bi Talbir adı yallah antten gelen rivayette Resulullah aleyhissalat hayber günü kadınlara mütan nikahı yapmaktan yani geçici süreyle nikahlamaktan ve evcil eşeketlerinden yasakladı. Bu da ehli eşeğin haram kılındığına dair, ehlileştirilmiş eşeğin haram kılınmasına dair. Eğer eşek ehli değilse, vahşi eşekse, yaban eşekse, on neti haram değildir. Sadece ehli olan eşek haram kılınmıştır. Hikmetini Allah bilir. İbn Abbas radıyallahu anha diyor ki demen mefsuhan sözüyle kastedilen akmış kandır. Yani hayvanı boğazladığın zaman işte kıl kanı aktmak deriz ya o aktılan kan o haramdır. Yani o pisliktir işte zaten onu gömerler. E, o kullanılmaz. Katade dedi ki aktılan kan haram kılınmıştır. Et ve et içinde kalan kanı yemekte ise bir sakınca yoktur. Demek ki Kan haram kılındığı ifadesiyle anlamamız gereken demen mefsuhan. Aktılmış kandır. Yoksa işte e, ciğer alıyorsun, ciğerin içerisi kanla dolu. E, zaten hadiste o müstakil olarak zikrediliyor. Etin içerisinde kalan kanlar, bunlar haram kılınmış değil. Haram kılınan kan, o kirli kan olarak hayvan boğazlanırken aktılan kandır. O pistir yani. Ebu Üreri Radiyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayber günü azı dişi olan yırtıcı hayvanların hedef tahtası olarak öldürülen hayvanın ve evci leşeğin etinin yenmesini yasaklamıştır. Yani öncekilere ek olarak burada bir de hedef tahtası olarak öldürülen hayvan diyor. Yani hedefe dikerler bunda kanakıtma söz konusu değil. Atılan taşla veya herhangi bir şeyle öldürülüyor hayvan. Bazen ok atarsın ok yanlamasına çarpar bunun gibi bu da yasaklanmıştır Cabir Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü evcil eşeklerin etinin yenmesini haram kılmış atların etini ise yenmesine husat vermiştir yani at eti caizdir fakat evcil eşekler yasaklanmıştır İbn Ömer Radiyalanmadan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam kargaya fasık dediği halde ondan kim yer ki vallahi karga temiz yenen hayvanlardan değildir Evet, burada karganın açıkça haramlığına dair bir şey olmamasına rağmen İbn Ömer radıyallanma sırf Allah Resulü'ne fasık dedi. Onu kim yer ki diyerek bunu böyle sakınılması gereken şeyler arasında sayıyor ve temiz değildir diyor fasık olma sebebiyle. Cabir radıyallanın sırtlan av hayvanı mıdır diye sorulunca evet dedi. Onu yiyebilir miyim diye sorulunca yine evet dedi ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini söyledi. Demek ki buradan anlıyoruz ki azı dişi olan ki sırtlan bildiğim kadarıyla azı dişi olan bir hayvan. Leş de yiyen bir hayvan. E, azı dişi olan bütün hayvanlar haram kılınmış. Bunlardan edilen sadece sırtlan var. Allah Resulü bunu hem av hayvanı olduğuna hükmediyor. Yani kişi bunu e, ihramlıyken avlasa fıskışlamış olur. E, i̇hram yasağını delmiş olur. Ve onun etinin yenebileceğini söylüyor. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Haram kılınan bu şeyleri mecbur kalıp yiyene sakınca yoktur. Ancak mecbur olmadan yiyen ayette zikredilen haddi aşanlardan olur. Mecbur kalmadan bu haram kılınan hayvanları yiyen haddi aşmış olur. Evet Allah izin verirse 146. ayette bir sonraki derste devam edelim. Yahudilere haram kılınan şeyler zikrediliyor. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la ve estağfurüke ve tuğbileyk.